Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim aleyhisselam'ın Hazreti İsmail'i ziyareti. İsmail aleyhisselam Cürhümiler'den bir kızla evlendi. Çok sevilip sayıldı. Onlardan Arapça öğrendi. Annesi Hacer validemiz 99 yaşında vefat etti. Kabe'nin yanında Hicr mevkiine gömüldü. İsmail aleyhisselam evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam oğlunu görmeye gelmişti. Fakat İsmail aleyhisselam evde yoktu. Karısına sordu o da, rızkımızı tedarik etmek üzere çıktı gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam, maişetiniz haliniz nasıldır diye sordu. İsmail'in haremi şiddetli darlık içindeyiz, gayet fena bir haldeyiz diye cevap verdi. İbrahim aleyhisselam, ''Efendin eve geldiğinde benden selam söyle, kapısının eşeğini değiştirsin.'' dedi. İsmail aleyhisselam geldiğinde babasının gelip gittiğini, evin içinde hissettiği güzel kokudan anladı. ''Evimize bir gelen oldu mu?'' diye sordu. Hanımı da, ''Evet, şöyle şöyle şekilde yaşlı bir kişi geldi. Bana seni sordu, cevap verdim.'' Mayişetimizi sordu, ben de şiddetli darlık içinde olduğumuzu söyledim dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam bir şey vasiyet edip bir söz tevdi etmedi mi diye sordu. O da sana selam söylememi ve kapısının eşiğini değiştirsin dememi tembih etti dedi. Bu sözlerdeki nükteyi kavrayan İsmail aleyhisselam haremine O gelen ihtiyar benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiştir. Artık sen ailenin evine gidebilirsin dedi ve evden ayrıldı. Cürhümilerden başka bir kadınla evlendi. İbrahim aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın dilediği bir müddet uzaklaştı da sonra gelip yine evde İsmail aleyhisselamı bulamadı. İsmail aleyhisselamın yeni evlendiği hanımının yanına vardı. Ona da İsmail'i sordu. O da maişetimizi tedarik etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam, ''Nasılsınız? Mayuş etiniz, hâl şanınız iyi midir?'' diye sordu. Kadın, ''Elhamdülillah, biz hayır, saadet ve bolluk içindeyiz.'' diye Allah'a hamdü sena eyledi. İbrahim aleyhisselam, ''Ne yip ne içersiniz?'' diye sordu. Kadın da, ''Et yiyoruz, su içiyoruz.'' dedi. İbrahim aleyhisselam da, ''Ya Rabbi, bunların etlerini ve sularını mübarek kılın. Yümnü bereket ihsan eyle diye dua etti. Ardından İsmail aleyhisselam'ın haremine efendin geldiğinde selam söyle, kapısının eşeğine güzel tutsun dedi. İsmail aleyhisselam eve geldiğinde yine içeride hissettiği güzel kokudan babasının teşrif ettiğini anladı ve hanımına "Evimize gelen oldu mu?" diye sordu. Karısı Evet nur yüzlü bir ihtiyar geldi diye İbrahim aleyhisselamı metül sena etti. Sonra şöyle devam etti. Seni sordu, ben de rızkımızı tedarik etmeye gitti dedim. Geçiminiz nasıldır dedi, ben de hayır ve saadet içindeyiz dedim. Sana bir şey vasiyet etti mi diye sordu. Hanımı da, evet o muhterem ihtiyar sana selam söyledi, kapısının eşeğini iyi tutsun diye emreyledi dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam, işte o babamdır. Sen de evimizin şerefli eşeğisin. Babam seni hoş tutmamı ve iyi geçinmemi emreylemiştir dedi. Bu kıssadan anlaşılıyor ki, şükür nimetin artmasına ve devamına vesile olur. Nimetleri az görüp şikayet etmekse nankörlüktür. Neticesi de nimetin azalması, mahrumiyet ve hüsrandır. Kabe'nin inşası. İbrahim aleyhisselam seneler sonra Mekke'ye döndü. İsmail aleyhisselamla kucaklaşıp hasret giderdiler. Hazreti İbrahim oğluna, Rabbimin emri var, bir beyt inşa edeceğiz. Sen de bana yardım edeceksin dedi. İsmail aleyhisselam ve Cebrail aleyhisselam taş taşıdı. İbrahim aleyhisselam da beytin duvarlarını dikti. Makam İbrahim'deki İbrahim aleyhisselamın ayak izi olan mermer de, Kabe duvarlarının inşası yapılırken asansör vazifesi gördü. Allah Teala buyurur, Bir zamanlar İbrahim, İsmail'le beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor, şöyle diyorlardı. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. El-Bakara 127 Kabe'nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hazreti Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar, beraberce batıya doğru yürürler. Kabe'nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Adem aleyhisselam bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennettiyken etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini niyaz eder. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hz. Adem onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz. Şid aleyhisselam zamanında kaybolur, yerinde siyah bir taş kalır. Bunun üzerine Hz. Şid onun yerine taştan onun gibi dört köşe olan bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacer-i Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bu bina uzunca bir süre kumlar altında gizli kalır. Hz. İbrahim Allah'ın emriyle Kabe'nin bulunduğu yere gider, oğlu İsmail aleyhisselam'ı annesiyle birlikte orada iskan eder. Sonra İsmail aleyhisselamla beraber Allah'ın emri mucibince Kabe'nin bulunduğu yeri kazar. Hazreti Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur, ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder. Ayette Beytullah'ın temellerini yükseltiyor cümlesi bunu ifade eder. İbrahim Aleyhisselam Kabe tamamlanınca Allah'a şöylece dua etti. Ey Rabbim burayı emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. İbrahim'in duasını kabul eden Allah buyurdu ki, Kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır, sonra da onu cehennem azabına sürüklerim. Varılacak ne kötü bir yerdir orası. El-Bakara 126 Allah inkar edenleri de dünyada rızıklandırmakta, dünya nimetlerinden diledikleri gibi istifade etmelerine imkan vermektedir. Şu halde dünya nimeti, dindarlığa bağlı değildir. O, mü'mine de kafire de verilir. Dünya nimetleri birer imtihan vesilesidir. Hayırlı olup olmadıkları neticeye bağlıdır. Servet ve iktidar eğer kulluğa vesile olmuşsa, o zaman bu iki cihan saadetidir. Azgınlık ve sapıklığa sebep olmuşsa, ebedi hayatı mahvetmiş, saadet yerine felaket getirmiş olur. İbrahim aleyhisselam duasına şöyle devam etti. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbelerimizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. El-Bakara 128 Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, Onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onların nefislerini temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. El-Bakara 129 Ayette geçen dua ile ilgili olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ben, pederim İbrahim aleyhisselamın duası, İsa aleyhisselamın müjdesiyim buyurmuşlardır. Nitekim iki cihan güneşi Fahri Kainat Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak soyları şöyledir. 1. Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. 2. Abdullah. 3. Abdülmuttalib. Şeybetül Hamd diye de çağrılırdı. 4. Haşim. 5. Abdimenaf. Asıl ismi Mugayredir. 6. Kusay. Zeyt diye de isimlendirilir. 7. Hakim Kilab 8- Mürre, 9- Kâb, 10- Lüvvey, 11- Galip, 12- Fihr, Kureyş, 13- Malik, 14- Nadr, 15- Kinane, 16- Huzeyme, 17- Müdrike, 18- İlyas, 19- Mudar, 20- Nizar, 21- Maat, 22- Adnan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin temiz silsilesi, Adnan'a kadar sayılmaktadır. Adnan da İsmail aleyhisselamın sülalesindendir. Aradaki zaman farkı ise bilinmemektedir. Hülasa Hz. İbrahim aleyhisselamın neslinden peygamberler gelmesi ve bilhassa fahri Kainat olan varlık nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif etmesi onun peygamberler tarihindeki müstesna ve mutena yerini göstermektedir. Kabe ve Menasi i Hac da İbrahim aleyhisselamın kıyamete kadar devam edecek ruhani hatıralarıyla doludur. Ayrıca milyonlarca Müslüman her gün beş vakit namazın tahiyyatında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ederken, Allah'ın İbrahim aleyhisselama lütfettiği salatı da zikretmektedir. Şöyle ki, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammedin. كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاه۪يمَ Ala Ali ibrahim innaka حَم۪يدٌ مَج۪يدٌ Ey Allah'ım! İbrahim'e ve Ali İbrahim'e salat eylediğim gibi Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve Ali Muhammed'e salat eyle. Şüphesiz ki sen Hamid ve Mecid'sin.